Nestaafirullah, nestaizubillah, Bismillah, ve alhamdulillah, ve selamu ala Rasulullah. Selamu alaykum saygı değerli dinleyicilerim. Allahu Teala Hazretlerine hamdü senalar olsun ki onun yüceltini kimse aşağı indiremez. Ona hamdü senalar olsun ki onun ileri aldığını kimse geri bırakamaz. Yine ona hamdolsun ki ona onun zafer verdiğini kimse mağlup edemez. Yine ona hamdolsun ki bizleri yoktan var etti, varlığından haberdar etti. Hz. Adem'den kutlu elçisi Muhammed aleyhisselama kadar gönderdiği sayısız elçisiyle gaflete, nefse ve şeytana karşı Ruhumuza ve zihnimize hidayet nimetlerini ikram eyledi. Saygıdeğer dinleyicilerim Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yüce Allah azze ve cel tarafından alemlere rahmet ve son peygamber olarak gönderilmiştir. Okunmasıyla ibadet olan alemlere öğüt ve şifa olsun için gönderilen mübarek kitabımız Kur'an-ı Kerim'de onun bütün insanlığa en güzel örnek olduğu ifade edilmiştir. Öte yandan onun bir beşer, yani insan olduğu da vurgulanmıştır. Böylece o, hem dünya hayatının şartlarına tabi bir beşer, hem de ilahi vahye muhatap olan bir peygamberdir. Resulullah Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sadece bir peygamber olarak ilahi mesajı aktarmakla kalmamış, aynı zamanda bir fert, bir aile reisi, bir eğitimci, bir devlet başkanı, bir hakim ve bir kumandan olarak bu mesajı hayatına yansıtmış ve örnek bir kişilik sergilemiştir. Sahip olduğu üstün özellikleri sebebiyledir ki, Resulullah aleyhisselam 15 asır boyunca bütün Müslümanların gönlünün vazgeçilmez taht sahibidir. O sadece Müslümanlar için değil, tarihin akışını değiştiren bir insan olarak da dünya tarihi açısından önemlidir yedinci yüzyıldan itibaren Asya, Afrika ve Avrupa'nın önemli bir kısmına yayılarak, edebiyattan mimariye, siyasetten ekonomiye, hukuktan felsefeye kalıcı izler bırakan, İslam dininin kültür ve medeniyeti temelde onun etrafında şekillenmiştir. Bundan dolayıdır ki Müslüman olmayanlar da ona bir şekilde ilgi duymuş, ve gerek doğuda gerekse batıda hakkında en çok eser yazılan şahısların başında yer almıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellemin 63 yıllık hayatına bir bütün olarak bakıldığında 40 yılının peygamberlik öncesine ait olduğu görülür ki bu da ömrünün yaklaşık 3'te 2'sine karşılık gelmektedir. Resulullah Aleyhisselam'ın doğumu, çocukluğu, gençliği, ticari faaliyetleri, Hazreti Hatice radıyallahu anh'a annemiz ile evliliği, çocuklarının dünyaya gelip büyümeleri ve Kabe hakemliği bu dönemde gerçekleşmiştir. Daha önemlisi o bu dönemde ilahi bir yolla peygamberliğin ağır yükünü taşıyabilecek şekilde hazırlanmış ve toplumun bu mesaja kulak vermesini kolaylaştıracak güvenilir kişiliği bu dönemde oluşmuştur. Nitekim onun bu dönemde Mekke toplumundaki adı hepinizce malum olduğu üzere Muhammedül Emin'dir, güvenilir, en emin Muhammed'dir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin doğumundan peygamberliğine kadar 40 yılını geçirdiği cahiliye toplumunda nasıl bir kişilik sergilediğini kavramak bütün Müslümanlar için önemli olduğu gibi peygamberlik sonrası hayatını değerlendirebilmek açısından da gereklidir. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin mübarek soyu 21. kuşaktan Atası olan Adnan vasıtasıyla Hazreti İbrahim'in oğlu Hazreti İsmail'e dayanmaktadır. Bu sebeple Resulullah Aleyhisselam'ın soyununda mensup olduğu kuzey Araplarına İsmaililer veya Adnaniler gibi isimler de verilmekte. Arapların diğer ana kolu ana yurdu Güney Arabistan olan Kahtanilerdi. Rasulullah Aleyhisselam'ın adınana kadar soy kütüğü kesin olarak bilinmekle şöyle. Muhammed bin Abdullah bin Abdulmuttalib bin Haşim bin Abdümenaf bin Kusay bin Kilab bin Mürre bin Kab bin Lüey bin Galip bin Fihirki namı diğer Kureyş odur. Bin Malik bin Nadır bin Kinane bin Huzeyme bin Müdrike bin İlyas bin Mudar bin Nizar bin Maad bin Adnan'dır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Arapların Hazreti İbrahim'in oğlu Hazreti İsmail'in soyundan gelen Adnaniler kolundan Kureyş kabilesinin Haşim oğulları sülalesine mensup Abdullah bin bin oğlu daha önce arz ettiğim üzere mübarek kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail'in Kabe'ye inşa ettikten sonra Kabe'yi inşa ettikten sonra yaptıkları duaya da yer verilir ve Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselamın onların soyundan geldiğine işaret edilir. Bakara suresi 128 ve 129. ayetlerde. Ey Rabbimiz, bizi sana boyun eğenlerden kıl. Neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar. Bize ibadet usullerimizi göster ve tövbelerimizi kabul et. Zira tövbeleri çokça kabul eden ve çok merhametli olan ancak sensin. Ey Rabbimiz, neslimiz arasından, senin ayetlerini kendilerine okuyacak, onlara kitap ve hikmeti öğretecek, onları temizleyip arındıracak bir peygamber gönder. Muhakkak ki sen aziz ve hakimsin. Saygıdeğer dinleyicilerim, bilindiği gibi Hz. İsmail neslinden gelmiş olan tek peygamber, Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselamdır. Resulullah aleyhisselam Tirmizi menaküpte ve Müslim fedailde geçen bir hadiste soyu hakkında Allah İbrahim'in oğullarından İsmail'i, İsmail'in oğullarından Beni Kinane'yi, Kinane'den Kureyş'i, Kureyş'ten Beni Haşim'i ve onlar arasından da beni seçti buyurur. Resulullah Aleyhisselam'ın babası Kureyş'in Beni Haşim kolundan Abdullah bin Abdulmuttalib, annesi ise Kureyş kabilesinin Beni Zühre koluna mensup Vehb bin Abdümenaf'ın kızı Ab Amine'dir. Resulullah Aleyhisselam onların evliliklerinden dünyaya gelen tek çocuklarıdır. Resulullah Aleyhisselam'ın baba tarafından dedesi Abdulmuttalib bin Haşim, baba annesi Fatıma binti Amr Anne tarafından dedesi Vehb bin Abdümenaf, anneannesi de Berre binti Abdül'uzza'dır. Resulullah aleyhisselamın babası Abdullah, akranları arasında çok beğenilen, yakışıklı bir gençti. Yüzünde diğer gençlerde bulunmayan bir güzellik ve parlaklık vardı. Bunun Peygamber aleyhisselama ait nübüvvet nuru, peygamberlik nuru olduğu kabul edilir. Rivayetlere göre, Abdullah Amine ile evlendikten sonra alnındaki nur Amine'ye intikal etti. Çünkü Amine bu nurun gerçek sahibine Resulullah Aleyhisselam'a gebe kalmıştı. Abdullah, Kureyş gençleri arasında yakışıklılığı ve alnındaki nur dolayısıyla dikkat çekmekte, kadınlar, Arasında bu özellikleri konuşulmakta ve bu arada birçok evlilik teklifi almaktaydı. Abdullah'ın babası Abdülmuttalip, Zemzem kuyusunu yeniden ortaya çıkarıp onardığı sırada, Kureyş'in bazı ileri gelenleri ona engel olmaya çalışmış, onu alaya alıp küçük düşürmek istemişlerdi. O sırada Haristan başka oğlu olmayan Abdülmuttalip, onlara karşı savunmasız bir durumda olduğundan on oğlu olursa birini kurban edeceğine dair adakta bulunmuştu. Bir süre sonra duası gerçekleşip on oğlu dünyaya geldiğinde, gördüğü bir rüyada kendisine adağı hatırlatılmış, o da oğullarından hangisini kurban edeceğini belirlemek için kuraya başvurmuştu. Abdülmuttalib'in Hübel Put'u, önünde çektirdiği kura, o sırada en küçük oğlu Abdullah'a çıkınca, İsa'f ve Naile putlarının önünde oğlunu kurban etmeye karar vermiş, ancak buna başta kızları olmak üzere pek çok kimseye karşı çıkmıştı. Adağını yerine getirebilmek için bir çözüm arayan Abdülmuttalip, kendisine yapılan bir tavsiye doğrultusunda Hicaz bölgesinin meşhur kahini, Arrafe'ye danışmak üzere Medine'ye, kadının Hayber'de olduğu bilgisi üzerine de buraya gitmişti. Kâhin kadın, Abdülmuttalib'e örfe göre bir insan diyeti olan 10 deve ile Abdullah arasında kura çekmesini ve kura develere çıkınca o kadar deveyi kurban etmesini tavsiye etmişti. Mekke'ye dönen Abdülmuttalib, Abdullah ile on deve arasında kura çekmiş fakat ilk kura Abdullah'a çıkmıştı. Sonraki kuralar da Allah Abdullah'a çıkınca Abdülmuttalip her defasında deve sayısını onar onar arttırarak kuraya devam etmiş, sayı yüze ulaşınca Kur'an'ın develere çıkması üzerine yüz deve kurban etmişti. Böylece çok sevdiği oğlu Abdullah'ı da kurtarmıştı. Bundan dolayı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem babası Abdullah'ın hem de büyük atası Hazreti İbrahim'in oğlu Hazreti İsmail'in kurban edilmekten kurtulmuş olduğunu kast ederek ben iki kurbanlığın oğluyum demiştir. Abdullah gençlik çağına ulaştığında gelen birçok evlilik teklifini kabul etmemiş, nihayet babasının teşebbüsüyle Vehb'in kızı Amine ile evlenmişti. Abdullah'ın bu sırada 18 veya 24 yaşında olduğu anlaşılıyor. Resulullah Aleyhisselam'ın annesi Amine, Kureyş kızları arasında seçkin bir yere sahipti. Babası Vehb de Zühre oğullarının ileri gelenlerinden biriydi. Abdülmuttalip oğlu Abdullah'ı yanına alarak Amine'yi babası Vehb'den veya diğer bir rivayete göre ve hep vefat etmiş olduğu için Ancası Vüheyb'den istemiş Olumlu cevap verilmesi Üzerine evlilikleri Gerçekleşmişti Zamanın adetleri Doğrultusunda Evliliğin ilk üç günü Amine'nin evinde geçmişti Abdullah Amine ile evlendikten bir süre sonra Ticaret için Suriye'ye giden kafileye katılarak Gazze'ye gitti Dönüş yolunda o zamanki Yesrib olan Medine'ye ulaştıklarında hastalandı. Burada babasının dayıları olan Adi bin Neccar oğullarını ziyaret etti. Akrabalarının yanında bir ay kadar hasta yattıktan sonra vefat etti ve Medine'de defnedildi. Defnedildiği yer bugün Peygamber aleyhisselamın mübarek mescidinin olduğu yerde. Mescidin genişletme çalışmaları sebebiyle sonradan yıkılsa da noktası bilinen, Kuba kapısından girer girmez karşımıza çıkan ilk sutunun alt kısmında bulunuyor. Bundan yüzyıl kadar önce orada küçük bir kubbecikle yeri belirtilmişti. Bu sebeple saygıdeğer dinleyicilerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam yetim olarak dünyaya gelmişti. Hz. Muhammed izinde Hicaz isimli bir harita çalışmam var malumu aileleriniz. Gidip geldiğim dönemler içerisinde bu bahsettiğim tüm noktaları işaretlediğim gerek mobil, gerek cep telefonu, gerek tablet, gerek bilgisayar üzerinden ücretsiz olarak tüm dünyadaki kardeşlerimize bir İslam tarihi atlası olarak e, Fisebil, ömrümü nacizane hediye olarak sunmuş olduğum bir eser olarak hizmetinizdedir. Arzaten internetten harayarak noktaları görebilecek idir. Aynı yıl Mekke'de çok önemli bir olay meydana gelmişti. Allah Azze ve Celle'nin kutsal beyti Kabe'nin yıkılmasına teşebbüs edilmişti. Tarihe Fil Vakası adıyla geçen bu olay şöyle cereyan etmişti. Habeş Krallığı'nın Yemen valisi Ebrehe, Arapların Kabe'yi ziyaretlerini engellemek üzere Sana'da büyük bir kilise, Kaleis ya da diğer ismiyle Kuleis yaptırmıştı. Kabilelere elçiler göndererek bundan böyle hac için bu mabedin ziyaret edilmesini istemişti. Ancak Araplar onun beklentisinin aksine ciddi bir ilgi göstermediler. Üstelik bu arada kiliseye karşı bazı saygısız davranışlar sergilendi. Hatta Ebrehe'nin halkı hac için Kabe yerine sana'ya çağırmasına öfkelenen Kinane kabilesine mensup bir Arap, kiliseye girip orayı pisletmişti. Yaptığı kiliseye büyük önem veren Ebrehe, amacına ulaşamamanın getirdiği hayal kırıklığıyla Kabe'yi Kabe yıkmaya karar verdi. Mekke şehrini zapt ederek dini merkez olma özelliğini, Ortadan kaldırmayı ve Mekkelilerin ticari faaliyetlerine son vermeyi planladı. Çok sayıda askerden oluşan ordusuyla birlikte Yemen'den yola çıktı. Ordusunun önünde büyük bir fil yani mamut da yürüyordu. Ebrehe Kabe'yi yıkmaya o kadar kararlıydı ki yolda önüne çıkıp kendisini bundan vazgeçirmek isteyenlere şiddetle tepki gösteriyordu. Ebrehe'nin ordusu Mekke yakınlarında Arafat'ın kenar bölgesi dediğimiz Mogammes adlı yere kadar gelip konaklamıştı. Bu sırada Ebrehe'nin Mekke'ye doğru gönderdiği öncü süvari birlikleri Mekkelilere ait sürüleri gasp etmişti. Bunlar arasında Peygamber aleyhisselamın dedesi Abdülmuttalib'in 200 devesi de bulunuyordu. Ebrehe Mekke'ye elşi göndererek hedefinin sadece Kabe olduğunu ve kendisine karşı gelinmedikçe halka dokunmayacağını, ayrıca Mekkelilerin lideriyle görüşmek istediğini bildirdi. O sırada Kureyş'in Haşimoğulları kolunun reisi olan Peygamber aleyhisselamın dedesi Abdülmuttalip, Ebrehe'nin elçisiyle birlikte onunla görüşmeye gitti. Ebrehe boylu, poslu ve Heybetli bir görünümü olan Abdülmuttalip'i karşısında görünce ayağa kalkarak onu selamladı ve yanına buyur ederek birlikte oturdular. Ebre'i ile Abdülmuttalip arasında şu konuşma geçmişti. Ebre'e ne istiyorsun demişti. Abdülmuttalip, askerleriniz tarafından gasp edilen 200 devemin geri verilmesini istiyorum. Ebrehe, şaşkınlık ve hayal kırıklığını gizlemeyerek, ben seni ilk gördüğümde azamet ve heybetinden etkilenip sana karşı bir saygı hissetmiştim. Ancak bu cevabını duyunca senin hakkındaki kanaatimde yanıldığımı anladım. Ben senin ve ataların için dini bakımdan hayati önem taşıyan Kabe'yi yıkmaya gelmişim. Sen ise... ''Bunu bildiğin halde sizin için bir şeref meselesi olan bu konuda tek kelime söylemiyorsun, fakat askerlerimin ele geçirdiği develerinden bahsedip onları istiyorsun.'' Abdülmuttalip Ebreh'in alaycı ve küsüm küçümseyici bu uslüple kendisine tahakküm edercesine söylediği bu sözler karşısında, gayet kararlı bir şekilde şu tarihi cevabı verdi. Ey kral, ben develerimin sahibiyim. Bu sebeple onları istiyorum. Kabe'nin sahibi ise Allah'tır. Ve şüphesiz onu koruyacak olan da Allah'tır. Bu konuşmalardan sonra Ebrehe develeri iade etmişti. Mekke'ye dönen Abdülmuttalip şehir halkına durumu anlattı ve Ebrehe'nin saldırısından herhangi bir zarar görmemeleri için şehirden uzaklaşıp daha başlarına doğru çıkmalarını istedi. İşte bugün misafirhanenin kral misafirhanesinin bulunduğu Ebu Kubeys dağı en çok kalabalığın toplandığı nokta olmuştu. Ardından Mescid-i Haram'a gitmişti Abdülmuttalip ve Kâbe kapısının halkasına yapışarak şöyle dua etmişti. Allah'ım, her kul kendi evini tehlikelere karşı korur. Sen de Kâbe'yi ve hareminde güvenliği tehlikeye düşmüş olan bizleri, Ebrehe'ye ve askerlerine karşı koru. İnanıyoruz ki onların gücü senin güç ve kuvvetine asla üstün gelemez. Kureyş'ten bazıları da Abdülmuttalip'le birlikte Kabe'ye gidip Allah'a dua ettiler. Sonra da olup bitenleri görebilecekleri şekilde dağlara çekildiler. Kabe'yi yıkmaya kararlı olan Ebrehe, ertesi sabah hücum emri vermişti. Ancak ordusunun önünde bulunan mamut olduğu yerde kaldı ve Kabe'ye doğru bir adım dahi atmadı. Kureyş'ten bazıları da Abdulmuttalib ile birlikte Kabe'ye gidip Allah'a dua ettiler. Sonra da olup bitenleri görebilecekleri şekilde dağlara çekildiler. Bu sırada deniz tarafından sürüler halinde gelen kuşlar gaga ve ayaklarıyla taşıdıkları nohut ve mercimek büyüklüğünde taşları Ebrehe ve askerlerinin üzerine atmaya başladı. Ebrehe ordusunun büyük bir kısmı oracıkta helak oldu. Kendisine isabet eden bir taş yüzünden ağır yaralanan Ebrehe, sağ kurtulan az sayıda asker tarafından San'a'ya götürüldü. Ancak vücudu parça parça döküldüğünden bir süre sonra acılar çekerek can verdi. Mekke'de Ebrehe'nin ordusu helak olmuş, cesetleri ortada kalmıştı. O sırada sağanak halinde yağan yağmurların oluşturduğu seller, cesetleri alıp götürmüş ve ortalıktan arındırmıştı. Ebrehe'nin ordusuyla Kabe'ye saldırısı ve helak oluşu, mübarek kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Fil Suresinde şöyle anlatılıyor. ''Görmedin mi Rabbin neler etti fil sahiplerine? Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı? Onların üstüne sürü sürü kuşlar saldı. O kuşlar onların üzerlerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyorlardı. Böylece onları yenilip çiğnenmiş ekine çevirdi.'' Saygıdeğer dinleyicilerim, bu olaya fil vakası, meydana geldiği yıla da fil yılı adı verilmişti. Belirli bir takvimleri olmadığı için tarih tespitinde, meydana gelen önemli olayları esas alan Araplar, bundan itibaren zaman hesabını fil vakasını dikkate alarak, fil vakasını dikkate alarak fil yılında, fil yılından önce veya Fil yılından sonra şeklinde yapmaya başladılar. Ebrehe'nin girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması Arapların Kabe'ye ve hac ibadetine daha önce görülmemiş derecede değer vermeye başlamalarına yol açmıştı. Mekke ve Kureyş'in itibarı artmıştı. Kur'an-ı Kerim'de de bahsedilmiş olması cihetiyle fil vakasının meydana geldiğinde şüphe yoktur. Nitekim bu olay Araplar arasında bilindiği gibi Hz. Peygamberi yalancılıkla suçlayacak kadar ileri giden müşriklerin bu konuda herhangi bir itirazları söz konusu olmamıştır. Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Arap Yarımadası'nın batısındaki Hicaz bölgesinde yer alan Mekke şehrinde dünyaya gelmişti. Doğum tarihi kesin olarak bilinmiyor. Bunun sebebi yukarıda arz etmiş olduğum, bunun sebebi biraz önce arz etmiş olduğum gibi o sırada Araplar arasında kullanılan belirli bir takvimin bulunmamasıydı. Genel kabul gören kanaate göre, Peygamber aleyhisselam fil vakasından 50-55 gün sonra Rebul Evvel ayında pazartesi günü sabaha doğru dünyaya gelmişti. Farklı hesaplamalara göre Resulullah Aleyhisselam'ın doğum tarihi 20 Nisan 9 Rebûl-Evvel 571 veya 17 Haziran 12 Rebûl-Evvel 569 Pazartesi şeklinde belirlenmekteydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin annesi Amin'e, Amcası Vüheyb'in evinde doğum yapmıştı. Ebelik hizmetlerini Abdurrahman bin Avf'ın annesi Şifa binti Avf ve Osman bin Ebul As'ın annesi Fatıma binti Abdullah yerine getirmiş, evin baba digari cariyesi olan Ümmü Eymen Bereke'de yardımcı olmuştu. Amine, kayınpederi Abdülmuttalip'e torununun dünyaya geldiğini müjdelemek için bir haberci göndermişti. Abdülmuttalip bu sırada Kabe'nin yanındaki hicir kısmında, hicri İsmail dediğimiz yarım hilal şeklinde bulunan yerde, Kureyş'in ileri gelenleriyle oturmuş sohbet ediyordu. Abdülmuttalip müjdeyi alır almaz hemen ayağa kalktı ve yanındakilerle birlikte, Gelininin yanına gitti, torununu gördü. Bu arada Amine hamileliği sırasında gördüğü rüyayı anlattı. Rüyada kendisine önemli bir kişiye hamile olduğuna işaret edilerek doğacak çocuğa Muhammed veya Ahmet adını vermesi, kem gözlerden, kıskanç bakış ve tavırlardan koruması için Allah'a sığınması söylenmişti. Abdülmuttalip anlatılanlardan duyduğu büyük mutlulukla torununu kucağına alıp Kabe'ye girdi. Orada Allah'a böyle bir torun ihsan ettiği için şükretti. Dönüşte çocuğu kendi evine getirdi ve burada bulunan ailesine gösterdi. Ardından çocuğu götürüp annesine teslim etti. Doğumdan bir hafta sonra Abdülmuttalip akika kurbanı için deve ve koyun kestirerek, torununun şerefine herkese ziyafet verdi. Abdülmuttalib'e torununa niçin ailesinin atalarından birinin adını değil de Muhammed ismini tercih ettiği sorulunca şu cevabı vermişti. Ona Muhammed adını verdim. İstedim ki gökte Allah ve yerde insanlar onu hayırla ansınlar. Ondan övgüyle bahsetsinler. İslam kaynaklarında Resulullah Aleyhisselam'ın ana rahmine intikalinden doğumuna kadar geçen zaman içinde bazı olağanüstü olayların meydana geldiği ifade edilir. Buna göre Amine'nin hamileliğe bağlı herhangi bir hastalık, sıkıntı ve zorluk yaşamadığı, doğum sancısı çekmediği belirtilir. Yine Peygamberimizin sünnetli olarak doğmuş olduğu ifade edilir. Ayrıca melekler tarafından yıkanmış ve sırtına iki omuzunun arasına peygamberlik mührü vurulmuştu. Kaynaklarda yer alan ve tarihçiler tarafından ihtiyatla karşılanan diğer rivayetlere göre, Resulullah Aleyhisselam'ın doğduğu gece Medain'deki Sasani Sarayı'nın 14 burcu yıkıldı. Mecusi İranlıların bin yıldan beri yanan Ateş gedeleri sönüverdi. Sağ ve gölünün suyu çekildi. Sema ve vadisi sel bastı. Bazı Yahudi alimlerinin de o gece bir yıldızın doğduğunu görünce ahir zaman peygamberinin dünyaya geldiğini söyledikleri, bazılarınınsa artık İsrailoğullarından peygamberlik gitti, ellerinden kitap da çıktı şeklinde hayıflandıkları nakledilir. Doğum gecesi Kabe, içindeki putların yıkıldığı da anlatılır. Peygamber aleyhissalatü vesselam, İslam kültüründe doğum yılında yapılan törenlerde ifade edilen birçok konuyu görebiliyorsak da, mevlit bahislerinde detaylarını görebiliriz. Doğumun ardından Peygamber aleyhisselamı birkaç gün annesi, bir sürede Ebu Leheb'in cariyesi Süveybe emzirmişti. Süveybe Resulullah Aleyhisselam'ın amcası Hamza'yı da emzimirdiği için Peygamber Aleyhisselam bu amcasıyla aynı zamanda süt kardeşi olmuştu. Şehirlerde yeni doğan erkek çocukların emzirilmek ve belirli bir yaşa kadar büyütülmek üzere havası ve suyu temiz, hayat tarzda sade olan çöle gönderilmesi, Kureş ve diğer Araplar arasında yaygın bir gelenekti. Süt annesine verilmesinde temel sebep çocukların şehir yerine daha sağlıklı olan çöl havasında büyümelerini sağlamak, ayrıca konuşma çağında fasih Arapça öğrenmelerine imkan vermekti. Peygamberimiz de bu geleneğe uyar uyularak Hevazin kabilesinin saat bin Bekir koluna mensup, Halime binti Ebu Zeyb Es-Sadiye'ye verilmişti. Arap dilini en güzel bir şekilde konuşmakla tanınan Beni Sad bin Bekir, Araplar arasında cömertlik ve şerefiyle de biliniyordu. Kaynaklarda belirtildiğine göre Halime, kendisi gibi süt anneliği yaparak geçimini sağlayan on kadar kadınla ve kocası Haris bin Abdüluzza ile birlikte, Mekke'ye doğru yola çıkmıştı. Süt emme çağında olan oğlu Abdullah'ı da yanlarına aldılar. Halime ve kocası bineklerinin zayıf ve güçsüzlüğü yüzünden kafileden geri kaldığı için Mekke'ye onlardan sonra varabilmişti. Mekke'ye önce gelen diğer kadınlar genellikle tercih edilmek üzere zengin birer aile çocuğu bulmak ve böylece aileler arasında kurulacak dostluktan İstifadeyle ile daha fazla maddi imkana kavuşmak ümidiyle Mekke sokaklarında dolaştılar. Bu arada Amine ve Abdülmuttalip de uygun süt anne arayışındaydılar. Abdülmuttalip beni saat bin Bekir kabilesine mensup kadınlara Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı vermek istemişse de kadınlar onun yetim olduğunu öğrenince bu yetim çocuğun annesi ve dedesi bize ne kadar ihsanda bulunabilir ki diyerek kabul etmediler ve başka ailelerin çocuklarını aldılar. Halime ve Haris, Haris Mekke'de gün boyu dolaştıktan sonra çocuk başka bulamadılar. Bu kadar zahmetten sonra evlerine eli boş dönme endişesi duymaya başlamışlardı. Nihayet Abdülmuttalip'le karşılaştılar. Hz. Muhammed'in yetim olduğunu öğrenmekle birlikte eli boş dönmemek için kabul ettiler. Amine Halime'ye çocuğun bulunduğu odaya götürdü. Halime'nin şöyle dediği anlatılır. Odaya girdiğim zaman... Çocuk sütten daha ak bir yün kumaşa sarılmış, altına da yeşil ipekten bir sergi serilmişti. Sırt üstü yatırılmış vaziyette uyuyor, mis kokusu etrafa yayılıyordu. Sevimliliğine ve yüzünün güzelliğine hayran kaldım. Uykudan uyandırmaya kıyamadım. Ellerimi göğsünün üzerine yavaşça koyduğumda gülümsedi ve bana bakmak için gözlerini açtı. Hemen iki gözünün arasından öperek kucağıma aldım diyordu. Halime ve Haris çocuğu aldıktan sonra vedalaştılar. Yolda çocuğu emzirmek için göğsüne doğru yaklaştıran Halime, sütünün birden arttığını hissetti. Öte yandan Haris az da olsa süt elde etmek maksadıyla yaşlı devesinin yanına gittiğinde, hiç ummadığı bir şekilde devenin, Göğsünün süt dolu olduğunu gördü. Deveyi sahip doğuncaya kadar içtikten sonra onlar da uyudular ve rahat bir gece geçirdiler. Sabahleyin Haris hanımına şöyle dedi. Halime şunu bil ki sen çok mübarek, bereketli ve hayırlı bir çocuk almış bulunuyorsun. Halime de umarım öyle olur diyerek eşinin bu kanaatine iştirak etti. Yola koyulduklarında Halime'nin zayıf merkebi bu sefer o kadar hızlı gidiyordu ki, bir süre sonra Mekke'den kendilerinden önce ayrılmış olan arkadaşlarına yetiştiler hatta onları geçtiler. Halime sonrasını şöyle anlatıyor. Benin saat topraklarındaki çadırlarımıza ulaştık. Yeryüzünde burası kadar çorak ve verimsiz toprak olacağını sanmıyorum.'' Fakat biz çocuğu beraberimizde getirdikten sonra sürümüz her defasında karnı tok ve sütle dolu olarak eve dönüyordu. Çocuk iki yaşına gelip ben onu sütten kesinceye dek Allah'ın bu lütfu, hayır ve bereketi devam etti. Halime iki yıl boyunca, bir gelişme gösteren ve akranlarına göre daha gösterişli bir yapıya kavuşan çocuğu sütten kesti ve kocasıyla birlikte annesine teslim etmek üzere Mekke'ye getirdi. Ancak onun vesilesiyle gördüğü saadet, hayır ve bereket dolayısıyla kalbi onu vermeye razı değildi. Onun bir müddet daha yanında kalmasını istiyordu. Amine'ye çocuğun durumundan bahsedip ne kadar hayırlı bir evlat olduğunu anlattıktan sonra büyüyünceye kadar yanında kalması için izin istedi. O sırada tevafuk Mekke'de veba salgını vardı. Çöl havasının oğluna yaradığını gören Amine hem Halime'nin ısrarını kırmamak hem de oğlunu veba tehlikesinden korumak için teklifi kabul etti. Resulullah aleyhisselam, 4 veya 5 yaşına kadar süt annesinin yanında kaldı. Biraz önce belirttiğimiz gibi onun süt babası Haris bin Abdül'uza, süt kardeşleri de Abdullah, Üneise ve Şeyma idi. Peygamber aleyhisselamın süt annesinin yanında bulunduğu dönemde şakkı sadır, göğsün yarılması adı verilen hadisenin vuku bulduğu kaynaklarda ifade edilir. Buna göre Resulullah Aleyhisselam 4 yaşındayken bir gün erkek süt kardeşiyle çadırın arka tarafında kuzularla beraber bulunuyordu. Bu sırada süt kardeşi büyük bir heyecan içinde anne ve babasına koşarak ''Koşun beyazlar giymiş iki kişi gelip kardeşimi aldılar yere yatırdılar, göğsünü açtılar ve elleriyle göğsünü kuruşcalıyorlar.'' dedi. Halime ve Haris Koşarak çocuğun bulunduğu yere geldiler. Etrafa bakındılar ancak kimsecikler yoktu. Çocuğun göğsünü kontrol ettiler. Herhangi bir yara izi de göremediler. Yaşananlara bir anlam veremeden çadırlarına geri döndüler. Peygamberlik döneminde bazı sahabiler, ''Ya Resulallah, bize biraz kendinizden bahseder misiniz?'' dediklerinde, o bu olayı da anlatmış, ve şöyle demişti. Ben babam İbrahim'in duası ve kardeşim İsa'nın müjdesiyim. Annem bana hamile kaldığı günlerde kendisinden çıkan bir nurun Suriye saraylarını aydınlattığını görmüş. Ben saat bin Bekir kabilesine mensup bir süt anneye verildim. Süt kardeşimle birlikte evimizin yanında hayvanlarımızı otlatırken... Beyazlar giymiş iki adam yanımıza geldi. göğüsümü açtılar ve kalbimi dışarı çıkardılar. Kalbimi ikiye ayırıp içinden siyah bir pıhtıyı alarak attılar. Ve daha sonra kalbimi ve göğsümü karla yıkadılar. İki ilgili rivayetten anlaşıldığına göre, iki melek gelip böyle bir uygulamada bulunmuş. Halime ve Haris başta, baştan beri birçok olağanüstü yönüne şahit oldukları Resulullah Aleyhisselam hakkında olup biteni izah edememekten kaynaklanan bir endişeye başladılar ve çocuğu ailesine iade etmenin daha doğru olacağı düşüncesiyle Mekke'ye girdiler. Amine çocuğu yanında tutmak için daha önce ısrarlı davranan Halime'nin niçin fikir değiştirip çocuğu teslim ettiğini merak ediyordu. Halime bir süre gerçek sebebi gizlemeye çalıştıysa da Amin'in ısrarı üzerine yaşadıkları olağanüstülükleri ve özellikle şak kısadır olayını anlatıp ailece çocuk için duydukları endişeyi dile getirdi. Amine süt anneyi teskin ederek hamillik süresinden itibaren yaşadıklarını onunla paylaştı ve "Benim küçük oğlumda büyük harikalar gizli" diye de ekledi. Halime çocuğu yanında tutmaya razı olmuştu. Fakat bu kez Amine çocuğuna kendi bakmaya karar verdi. Süt annesine çocuğu benimle bırak ve selametle evine dön diyerek teşekkür etti. Peygamber aleyhisselamın süt annesi, süt babası ve süt kardeşlerinin İslam dönemine ulaşıp ulaşmadıklarını, ulaştılarsa da Müslüman olup olmadıklarını ve Peygamber aleyhisselamın Süt annesi Halime karşı tutumunu çeşitli kaynaklarda görme imkanına sahip oluyorsunuz. Peygamber aleyhissalatu vesselam 6 yaşına geldiğinde annesi onu cariyesi Ümmü Eymen'le birlikte yanına alarak Yesrib'e, Medine'ye götürdü. Burada hem babası Abdullah'ın mezarını hem de Abdülmuttalib'in annesi dolayısıyla ailenin dayıları sayılan Beni neccar mensuplarına ziyaret ettiler. Yesrib'de Nabiga'nın evinde bir ay kadar misafir oldular. Resulullah Aleyhisselam'ın daha sonra anlattığına göre o yüzmeyi bu sırada evin yakınındaki bir gölette öğrendi. Yine bizzat hatırlayıp anlattığına göre Nabiga'nın çocuklarıyla ve özellikle Üneyse adlı kızıyla arkadaşlık kurmuştu ve birlikte aileye ait konağın etrafında oynamışlardı. Onların eğlencelerinden biri bu konağın kulelerinden biri üzerine konan bir kuşu kışkışlayarak uçurmaları olmuştu. Amine Mekke'ye dönerken Medine'ye yaklaşık 190 kilometre mesafede bulunan Rabi kasabasındaki Ebba köyünde hastalandı ve genç yaşta vefat etti. Amine'nin ölümünden önce küçük yavrusuna bakarak şöyle dediği de anlatılır ilk dönem eserlerinde. Her yaşayan ölür, her yeni eskir, her çok azalır, her büyük yok olur. Şüphesiz ben de öleceğim. Ama devamlı anılacağım çünkü dünyaya oğlumu hayırlı bir gelecek olarak bırakıyorum. Annesinin ölümüyle öksüz kalan Peygamberimiz, Ümmü Eymen tarafından Mekke'ye getirilip dedesi Abdülmuttalib'e teslim edilmişti. Resulullah Aleyhisselam daha sonra hicretin 6. yılında, Miladi 628'de evva'ya uğrayıp, annesinin mezarını ziyaret etmişti. Kabri elleriyle düzelttikten, kabri e elleriyle düzeltirken bu sırada annesinin şefkat ve merhametini hatırlayarak gözyaşı dökmüştü. Onun bu tutumundan etkilenen sahabiler de gözyaşlarına tutamayıp onunla birlikte ağlamışlardı. Abdülmuttalip çok sevdiği ve genç yaşta kaybettiği oğlu Abdullah'ın değerli hatırası olan Hz. Muhammed aleyhisselama büyük özen gösteriyordu. Çocuklarına göstermediği sevgiyi ona gösteriyor, onsuz sofraya oturmuyordu. Hamza dahil kendi çocuklarına dahi gelenek gereği müsaade edilmediği halde onu zaman zaman Kabe duvarının gölgesindeki minderine oturtuyordu en genç üyenin kırk yaşlarında olduğu Darun Nedvedeki toplantılara başkanlık ederken yanına alıyor, bütün davranışlarıyla ona baba şefkati ve sevgisinin eksikliğini hissettirmemeye çalışıyordu. Çocuklarına ve dadısı Ümmü Eymen'e ona karşı titiz davranmaları için öğütler veriyordu. Yağmur duasına çıkılacağı zaman özellikle yanına alıyor, Bazen kayıp bir şeyin bulunması için ondan yardım istiyordu. Bir keresinde ise Hz. Muhammed kaybolmuş, uzun aramalardan sonra bulunmuştu. Abdülmuttalip torununu gözyaşları içinde şefkatle kucakladı ve ''Oğlum, oğlum seni bulamayacağım diye çok korktum ve üzüldüm ki hayatımda hiçbir şeye bu kadar üzülmedim.'' ''Artık ne olursa olsun seni hiçbir yere yalnız göndermeyeceğim, seni asla yanımdan ayırmayacağım.'' Saygıdeğer dinleyicilerim, yaşı seksenin üzerinde olan Abdülmuttalip, torunu Muhammed Aleyhisselam 8 yaşına geldiğinde bakım ve himayesini Peygamberin amcası Ebu Talib'e verdikten kısa bir zaman sonra vefat etti. Daha sonra Peygamber Aleyhisselam'a dedeniz Abdülmuttalib'in ölümünü hatırlıyor musunuz diye sorulduğunda, evet, ben o zaman 8 yaşındaydım demişti. Dedesi Abdülmuttalib kendi atalarının da bulunduğu Mekke'deki Makbarutu malata yani Cennetül Mağla kabristanlarına defnedilmişti. Dadası Ümeymen de Abdülmuttalib vefat ettiğinde. Resulullah Aleyhisselam'ı dedesinin divanının yanında ağlarken görmüştüm diye anlatmıştı. Biraz önce arz ettiğim gibi Peygamber Aleyhisselam 4 yaşına kadar süt annesi Halime'nin, 6 yaşına kadar annesi Amine'nin, annesinin vefatı üzerine 8 yaşına kadar da dedesinin yanında kalmış. Bundan sonra onu amcası Ebu Talip himaye almıştı. Ebu Talip Peygamberimizin babası Abdullah'ın hem anne hem de babadan bir kardeşiydi. Fakir olmakla birlikte merhametli ve gönlü zengin bir insandı. Ebu Talip yeğenini çocuklarından fazla sevmişti. Onun uğurlu olduğuna inanmıştı ve iyi yetişmesi için gayret sarf etmişti. Birçok defa onu yanına alıp uyurdu. O da babası gibi sofraya oturduğunda yeğenini göremediği zaman onu sorar ve o geldikten sonra yemeye başlardı. Çıktığı bazı seyahatlere yanında onu da götürmüştü. Peygamber aleyhisselam 9 veya 12 yaşında bulunduğu sırada amcası Ebu Talip bir ticaret kervanıyla Suriye'ye gitme kararını almıştı. Ailesi arasında amcasının Hz. Muhammed'i de yanına alıp almaması konuşuldu özellikle amca ve halaları gidilecek yerin uzaklığını ve çocuk için bu yolun hastalık vs. hususlar açısından taşımış olduğu muhtemel riskleri dikkate alarak evde kalmasının uygun olacağını söylediler. Ancak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcasıyla birlikte gitmek için amcasına yalvarmıştı. Beni bırakma amca diyordu. Yeğeninin ısrarını gören Ebu Talip duygulandı, gözleri yaşardı ve onu yanından ayırmamak için yanına almaya karar verdi. Kervan Suriye topraklarındaki bu sırada konakladı. Bu sıra bugün Suriye'nin yitik bir bölgesi. Bu arada bir manastırda yaşayan Bahira adlı rahip de kafileyi uzaktan izlemekteydi. Daha önce birçok kervan burada konakladığı halde herhangi bir, Ilgi gösterme ihtiyacı duymayan rahip, bu kafileye ayrı bir önem vermişti. Çünkü saygıdeğer dinleyicilerim, bu sefer o güne kadar hiç görmediği bir şeyi fark etmiş, alçak ve küçük bir bulutun kafilenin üstünde yavaş yavaş ilerlediğini, sürekli yolculardan bir veya ikisiyle güneşin arasına girdiğini görmüştü. Büyük bir ilgiyle kervanın yaklaşmasını izledi. Bahira, manastırdaki kutsal kitaplardan haberdar olup bir peygamberin geleceğine ve bunun da yakın olduğuna inanıyordu. Büyük bir merakla kafileye haber gönderdi ve hepsini yemeğe davet etti. Dikkatini Peygamber aleyhisselam üzerinde yoğunlaştıran Bahira, onun yüzüne bakınca zihnindeki birçok sorunun cevabını buldu. Onu dikkatle inceledi ve yemekten sonra insanlar ayrılmaya başladıklarında ona bazı sorular sormak istedi. Bahira, sana bazı sorular sormak istiyorum. Latve Uza hakkı için bana cevap verir misin? dedi. Resulullah Aleyhisselam rahibin sözünü kesti ve Latve Uza'ya yemin ederek bana soru sorma. Vallahi ben putlardan nefret ettiğim kadar... Hiçbir şeyden nefret etmedim. Bahira, Kureyşlilerin Lat ve Uzza adına yemin ettiklerini bildiği için böyle davranmış ama farklı bir cevapla karşılaşmıştı. Hz. Muhammed aleyhisselama uykusuna varıncaya kadar çeşitli hususlarda sorular soran Bahira, verilen cevapları dikkatle dinledi. Aldığı cevaplar onun bildiği ve merak ettiği özelliklerle uyum içindeydi. Nihayet uygun bir sırada izin isteyip çocuğun sırtına baktı. Omuzları arasındaki mührü görünce gelmesi yakın olan peygamberle karşı karşı olduğundan şüphesi kalmadı. Saf suresinde İsa Aleyhisselam'ın ben benden önce gelen Tevrat'ı tasdikleyici, benden sonra gelecek Muhu Ahmet Ahmet isimli bir peygamberi müjdelemek için geldim dediği ifade ediliyor âl İmran ve Bakara suresinde ya'rifûne ebnâ'hum, kendi çocuklarını tanıdıkları gibi peygamberi tanırlar onlar. Kendilerinden önceki gelen peygamberlerin diğer peygamberlerden ve ümmetlerden şahitli kalmış olduğu kutlu elçiyi bilirler ifadeleri, Rahip Bahira'yı doğruyu araştırmaya sevk etmişti. Ebu Talib'e dönüp ona da bazı sorular sorduktan sonra şöyle dedi. Yeğenini buradan uzaklaştırıp geri götür ve onu Yahudilerden koru. Çünkü benim bildiğimi onlar da bilirler ve görüp fark ederlerse ona kötülük yaparlar. Yeğeninin geleceğinde büyük şeyler gizli. Onun yüzü peygamber yüzüne, gözleri de peygamber gözlerine benziyor. Biz kutsal kitaplarımıza ve atalarımızdan gelen rivayetlere göre bir peygamberin gelmesinin yakın olduğunu biliyoruz. Bunu Yahudiler de biliyor. Ancak onlar gelecek peygamberin İsrailoğulları arasından çıkmasını bekledikleri için onu kıskanıp diğer bazı peygamberleri öldürdükleri gibi ona da zarar verebilirler. Sana bu nasihatı yaparak bu konudaki görevimi ifa ettiğimi bilmeni isterim. Cebu Talib bunun üzerine getirdiği eşyayı bu sırada sattı ve seyahatini yarıda keserek Mekke'ye döndü. Bundan sonra çıktığı seyahatlerde başına bir şey gelir korkusuyla çocuğu bir daha yanına almadı. Bahira hadisesi Hristiyanlar tarafından oldukça abartılıp efsaneleştirilmiş, Rasûlullah Aleyhisselam'ın getirdiği mesajı Bahira'dan öğrendiği, dolayısıyla İslam'ın ve Kur'an'ın Bahira tarafından uydurulduğu iddia edilmiştir. Müslümanlar açısından böyle bir iddianın ciddiye alınması tabii mümkün değil. Çünkü genel olarak İslam ve Kur'an-ı Kerim, Yahudi ve Hristiyanların kutsal kitapları olan Tevrat ve İncil'le en başta zaten tevhid çizgisinden gelen ortak noktalar dışında muhteva bakımından çok farklı. Resulullah Aleyhisselam'ın bahire ile görüşme sırasında yaşının küçük olması ve görüşme süresinin kısalı gibi hususlarda dikkate alındığında bu tür iddiaların bu tür iddiaların temelsiz olduğu çok nettir. Bununla birlikte İslam'ın ilk asırlarından itibaren, Hristiyanlar tarafından biraz önceki ifadeler gibi iddialar sürekli dile getirilmiştir. Ama hiçbiri Kur'an'ın büyüklüğüne, peygamberin yüceliğine zelal ve halal getirmemiştir. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, 10 yaşlarındayken kalabalık bir aileye sahip bulunan amcası Ebu Talib'e yardımcı olmak amacıyla bir süre çobanlık yapmıştı. Peygamberliği döneminde o bu hatırasına atıfla ''Hiçbir peygamber yoktur ki koyun gütmüş olmasın.'' buyururlar. Etrafında bulunan sahabilerin ''Siz de mi koyun güttünüz ya Resulallah?'' şeklindeki sorusu üzerine ''Evet.'' ''Ben de Mekkelilerin koyunlarını güttüm.'' cevabını verdim. Burası e, Mescid-i Haram'ın bir numaralı kapısının karşısındaki Ecat caddesinin köşesindeki dağların olduğu bölgedir. Diğer bir rivayete göre ise Peygamber aleyhisselam bir gün bazı sahabilerle birlikte kıra çıkmışlardı. Bir yerde misvak ağacı meyvesi toplamaya başladılar. Bu sırada Resulullah aleyhisselam, Size bu yemişin en kararmış olanlarını tavsiye ederim. Çünkü kararmış olanlar en lezzetlisidir. Ben bunu koyunları güderken öğrenmiştim buyurdu. Sahabiler ya Resulallah siz de mi koyun güttünüz diye sorunca evet koyun gütmeyen hiçbir peygamber yoktur cevabını verdi. Yine bir defasında şöyle buyurmuştu. Musa aleyhisselam peygamber olarak gönderildi. Koyun güderdi. Davud peygamber olarak gönderildi. Koyun güderdi. Ben de Eccad mevkiinde ailemin koyunlarını güderdim buyurmuştu. Ebu Talip maddi durumu iyi olmamasına rağmen şefkatli bir amca olarak Resulullah Aleyhisselam'ı himaye etmişti. Şüphesiz onun bu himayesinde hanımı Fatıma binti Esed'in verdiği desteğin önemi çok büyüktür. Fatıma binti Esed Efendimiz Muhammed aleyhisselama kendi çocuklarından daha fazla ilgi göstermiş, onu kendi çocuklarından önce doyurup gözetmiştir. Fatıma binti Esed daha sonra İslamiyet'i kabul edip Medine'ye ilk hicret eden kadın sahabilerden olmuştur. Hicretin 4. yılında 625-626 gibi vefat ettiği tahmin ediliyor. Makberatül Bakî yani Cennetül Bakî. Bakı-ı Garkat kabristanlığındadır kabrinin olduğu yer. Girer girmez hemen sol tarafta, hallalarının kabrinin yan tarafında. Peygamber aleyhisselam, yengesinin iyiliklerini hiçbir zaman unutmayan Peygamber aleyhisselam, onu Medine'deki evinde ziyaret edip hal hatır sorar, zaman zaman orada öğle uykusuna yatardı. O Peygamberimiz aleyhisselamın hem yengesi hem de Hazreti Ali ile evli olan kızı Fatıma'nın kayınvalidesi olması bakımından, Dünürüydü. Yengesi vefat ettiğinde Peygamber Aleyhisselam çok üzülmüş. Gömleğini ona kefen yapmış. Kabrinin kazılmasıyla bizzat ilgilenmiş ve çevren ve cenaze namazını da kendisi kıldırmıştı. Ölümünden duyduğu üzüntüyü etrafındakilere anlatırken şöyle diyerek vefa duygusunu şöyle diyerek vefa duygusunu göstermişti. Ben onun himayesine muhtaç öksüz bir çocuktum. O kendi çocukları aç olduğu halde beni doyururdu. Kendi çocuklarını bırakır benim saçlarımı tarardı. O annemden sonra annem gibiydi diyordu. Selam olsun merhameti bezenenlere, Peygamber aleyhisselamın siiretini hakkıyla idrak edip hayatını anlamlandırmaya çalışanlara, selam olsun nefs mekkesinden gönül medinesine hicret edenlere. Selam olsun merhameti ve vicdanı, ilim ve imanı hayatının vazgeçilmezi kılanlara. Sevgili dostlar, bu haftaki radyo sohbetimizi de tamamlamış olduk. Dünyanın her yerinden bizi dinleme lütfunda bulunan kardeşlerimize tek tek selam ve dua ederim. Bu ve diğer radyo sohbetlerime www.adnansensu.com web sitemden ulaşabilirsiniz ve sosyal medyaların Atnan Sensu'yu uzantılarından da Kayıtlara ulaşabilirsiniz. Dualarınızda olabilmek elde edebileceğimiz tek arzumuz ve büyük şeref gücümüz yettiği kadar Peygamber aleyhisselamı onun davasını, gerek siretini, gerek suretini, gerek sünnetini, gerek hikmetini vahyi anlayabileceğimiz her bakış açısıyla değerlendirebilmek adına Allah'a emanet olunuz. Ve Vesselamu <Sessizlik> aleyküm ve rahmetullah.